Hüccetü'l-İslam, İmam Gazali Hazretleri, Mükaşefetül Kulûb, Kalplerin Keşfi, Allah'ı Unutmak hasan Basri Hazretlerine bir gün bir kadın geldi ve dedi ki, Benim genç bir kızım vardı, vefat etti. Onu bir defacık rüyamda görmeyi çok istiyorum. Bu yüzden sana geldim. Bana bir şeyler öğret de, kızımı rüyamda göreyim. Hasanı Basri Hazretleri ona bir şeyler öğretti ve kadın kızının rüyasında gördü. Fakat kızının üzerinde katrandan bir elbise, boynunda demir halkalar vardı. Ayakları ise pranga'ya vurulmuştu. Ertesi gün kadın kızının halini Hasanı Basri Hazretlerine haber verdi. Hasanı Basri Hazretleri çok üzüldü. Aradan bir zaman geçince, Hasan-ı Basri Hazretleri kızı rüyasında gördü. Cennetteydi ve başında taç vardı. Kız dedi ki, beni tanıdın mı? Ben filan kadının kızıyım. Hasan-ı Basri Hazretleri annenin anlattığı halden bu hale nasıl döndün diye sorunca kız şu cevabı verdi. Mezarlığımızdan peygamberimizin ahlakıyla ahlaklanmış bir adam geçti. Bu güzel ahlaklı kişi o anda Allah Resulüne salat ve selam yolladı. Biz, 550 kişi, kabirde azap çekmekteydik. İşte, Hz. Muhammed'in ahlakıyla ahlaklanan ve mezarlığımızdan geçerken, ona salat ve selam yollayan bu adamın selamı hürmetine bizden azap kaldırıldı. Kısadan alınacak hisse, Peygamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellemin güzel ahlakına tabi olan bir kişi, Mezarlıktan geçerken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir selam gönderir ve bu yüzden birçok günahkarın cezası affedilirse ya ömrü boyunca Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı üzere yaşayan kimse için neler olmaz ki? Şanı yüce olan Allah Celle Celalihu şöyle buyurur. Allah'ı unutmuş, Allah da Kendilerini unutturmuş bulunan kimseler gibi olmayın. Onlar, fasıkların ta kendileridir. Bu ayet-i kerimede, Allah Celle Celaluhu'yu unutmaktan maksat, emirlerini unutmak ve emirlerine muhalif bir hayat yaşamak demektir. Nitekim insanlar, umumiyetle öyledir. Allah Celle Celaluhu'nun koyduğu ahlak esaslarını bir kenara iterler. Şehevi arzuların esiri olarak, İlahi ahlak kaideleri dışında bir hayat yaşarlar. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden soruldu. Mü'min kimdir, münafık kimdir? Resul aleyhisselam buyurdular. Mü'minin işi gücü namaz ve oruçtur. Münafığın işi gücü ise hayvan gibi yiyip içmek, namaz kılmamak ve Allah'ın koyduğu ahlak esaslarına muhalif bir hayat yaşamaktır. Mü'min, mustarip ve sıkıntıda olanlara yardım etmek ve Allah'tan mağfiret dilemekle meşguldür. Münafıksa, uzun emeller peşindedir ve hırsla dört bir yana saldırmakla meşguldür. Mü'min, yalnız Allah'a güvenir. Ondan başkasını hakiki kurtarıcı saymaz. Münafıksa, Allah'tan başka her şeye güvenir. Yalnız O'na güvenmez. Mü'min, dinini parayla, Mal veya mülkle satmaz. Onun için önce din ve iman sonra da mal mülk ve paradır. Münafıksa dinini parayla satar. Onun için para, mal ve mülk dininde imanın da başında gelir. Mü'min Allah'tan başka kimseden korkmaz. Münafıksa Allah'tan başka herkesten korkar. Mü'min günahtan sakınır. Allah için gözyaşı döker. Münafıksa günah işlemekten çekinmez, daima güler. Mü'min, yalnız kalıp kalbinde Allah sevgisini geliştirmeyi sever. Münafık, yalnızlığı sevmez, sürekli insanlarla karışık olmaktan hoşlanır. Mü'min, ıslah etmeyi sever, bozgunculuktan sakınır. Münafıksa fesatlığı ve yıkıcılığı sever ve bu fesatlık sonunda para toplamak ister. Mümin, sırf Allah'ın emri olduğu için kötülükleri meneder, iyi şeylerin yapılmasını ister. Münafıksa kendi menfaati için meneder veya emreder. Hatta kötü işleri teşvik eder, iyi işlerden meneder. Nitekim Allah celle celalihu buyurur. Münafık erkeklerde, münafık kadınlarda birbirlerinin tamamlayıcısıdırlar. Hepsi birbirine benzer. Onlar kötülüğü emrederler, iyiliklerden vazgeçirmeye uğraşırlar, ellerini cimrilikle sımsıkı yumarlar. Onlar Allah'ı unuttular, Allah da onları unuttu. Şüphesiz ki münafıklar fasıkların ta kendileridir. Allah erkek münafıklara da, kadın münafıklara da, bütün kafirlere de içinde ebedi kalmak üzere cehennem ateşini vaat etti.'' Bu onlara yeter. Allah onları rahmetinden kovdu. Onlara bitmez, tükenmez bir asap vardır. Allah muhakkak ki münafıkları da, kafirleri de cehennemde bir araya getirecektir. Kafirler ve münafıklar küfürleri ve nifakları üzülde ölürlerse, onlar için ebedi cehennem asabı vardır. Görüldüğü gibi ayet-i kerimede, önce münafıklar gelmektedir. Çünkü münafıklar, kafirlerden daha şerir ve daha tehlikelidirler. Yine, Rabbimiz şöyle buyurur. Şüphesiz, münafıklar, cehennemin en aşağı tabakasındadırlar. İmkansız, onları kurtarmaya, bir yardımcı da bulamazsın. Münafık kelimesi, nafıka ul yerbu sözünden türemedir. Derler ki, yerbuğun, Tarla faresine benzeyen bir hayvanın ininin iki kapısı vardır. Birinin adı nafıka, diğerinin adı Kâsıa'dır. Yer bu, kendisini kapının birinden gösterir fakat diğerinden çıkar gider. Münafık da sözde Müslüman olduğunu ve ilahi ahlak esaslarına uyduğunu söyler. Ancak aslında İslamlığı reddeder ve küfre meyleder. Hadis-i şerifte şöyle buyrulur. Münafık, iki yabancı sürü arasında kalan ve bir o sürüye, bir bu sürüye koşan, fakat her iki sürünün de yabancısı olduğu için hiçbirine giremeyen bir koyuna benzer. İşte iki yüzlü insanlar, münafıklar da böyledir. Ne imanlıların yanında karar kılabilirler, ne de imansızların yanında. Allah Celle Celaluhu, cehennemi yedi kapılı yarattı. Nitekim şöyle buyurur. Şüphesiz onların hepsine birden valdolunan yer cehennemdir. Onun yedi kapısı her kapanında onlara ayrılmış birer nasibi vardır. Cehennemin demir kapıları lanetle de kapanmıştır. Yüzleri bakır, altları kurşundur. Asıllarında azap vardır. Cehennem ehli alttan üstten, sağdan soldan, tabaka tabaka ateşe maruz kalırlar. En alt tabaka, münafıklar için hazırlanmıştır. Cebrail aleyhisselam bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ey Cebrail! Bana cehennemin ateşini ve sıcaklığını anlatır mısın diye sorunca Cebrail aleyhisselam şunları söyler. Allah cehennem ateşini yarattı ve bin sene yaktı. Kızıl bir hale geldi. Sonra bin sene daha yaktı. Beyaz hale geldi. Daha sonra bin sene daha yaktı. Siyah hale geldi. O zifiri karanlıktır. Ey Muhammed! Seni peygamber olarak gönderen Allah'a yeminle söylerim ki, eğer cehennem ehlinin elbiselerinden bir elbise yeryüzüne çıksa tüm insanlar ölür. Cehennem suyundan bir kova su, yeryüzünün sularına dökülse, ondan içen helak olurdu. Eğer Allah'ın, bundan sonra da onu, 70 arşın uzunluğunda bir zincir içinde, oraya atın, ayetinde bahsettiği zincirlerden bir arşın, dünya dağlarından birinin üstüne konsaydı, muhakkak ki dağ erirdi. Eğer bir insan, cehenneme sokulup da, sonra dünyaya getirilseydi, Yeryüzündeki bütün insanlar onun pis kokusundan ölürlerdi. Cebrail aleyhisselam bunları anlattıktan sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine sordu. Ey Cebrail! Cehennem kapılarını anlatır mısın? Onlar bizim şu dünyadaki kapılar gibi midir? Cebrail aleyhisselam cevap verdi. Hayır, onlar tabaka tabaka ve alt altadır. Bir kapıdan diğer kapıya yetmiş senelik mesafe vardır. Her kapı kendisinden bir öncekinden yetmiş defa daha sıcaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu seferde bu tabakaların sakinlerini sordu. Cebrail aleyhisselam buyurdu ki en alt tabakada münafıklar vardır. Buranın ismi Haviyedir. Nitekim Allah Celle celalihu buyurur. Şüphesiz münafıklar cehennemin en aşağı tabakasındandırlar. İmkansız onları kurtarmaya bir yardımcı da bulamazsınız. Alttan ikinci tabaka putperestlere ve Allah'ın kudretine ortak tanıyanlara aittir. Buranın ismi Cahim'dir. Üçüncü tabakada mürtetler, İslam dininden çıkanlar vardır. Burasının adı Sekar'dır. Dördüncü tabakada iblis ve onun avaneleri vardır. Buraya lesa denir. Beşinci tabaka Yahudiler için hazırlanmıştır. Buranın ismi Hutame'dir. Altıncı tabakada Hristiyanlar vardır. Buraya seyir denir. Cebrail aleyhisselam burada birden durakladı. Konuşmak istemiyordu. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ''Ey Cebrail'' dedi, ''Yedinci tabakanın sakinlerinden niçin bahsetmedin?'' Cebrail aleyhisselam kederli olarak, ''Ey Allah'ın Resulü, bana yedinci tabakadan sorma'' dedi. Ancak Peygamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellem ısrar edince, şunları söyledi, ''Orada senin ümmetinin tövbe etmeden ölen günahkarları vardır.'' Anlatıldığına göre, Sizden hiçbiriniz müstesna olmamak küsre mutlaka cehenneme uğrayacaktır. Bu Rabbinin uhdesine vacip kıldığı, hükmettiği bir şeydir. Mealindeki ayet nazil olduğu zaman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti hakkındaki korkusu ve endişeleri arttı, çok ağladı. Allah Celle Celaluhu'yu ve onun büyüklüğünü tanıyan ondan şiddetle korkar. Ve ileride azaba uğramamak için nefsini şimdiden terbiye eder. Ve işlediği günahların üzerindeki perdeler açılarak Allah Celle Celaluhu'nun huzuruna getirilip muhakeme neticesi cehenneme atılması emredilmeden ilahi ahlak esaslarına uyar. Nice ihtiyarlar vardır ki cehennemde ah ihtiyarlığım diye bağırır. Yine nice gençler vardır ki Ah gençliğim diye figan eder. Nice kadınlar vardır ki ah rezaletlerim diye çırpanır. Orda hepsinin yüzleri ve vücutları simsiyahtır. Belleri kırıktır. Ne büyüklere izzeti ikram edilir ne de küçüklere merhamet. Kadınlarda apaçıktır. Allah'ım bizi ateşten, ateşin vereceği acıdan ve azaba sebep olabilecek her türlü amelden koru. Bize merhamet et. Ey affedici olan Allah'ım! Merhametinle bizi iyi kişilerin yanında cennetine koy. Allah'ım! Ayıplarımızı ört. Bizi korkulardan emin kıl. Allah'ım! Kabahatlerimizi görme. Bizi kendi huzurunda rezil etme. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme... Ve onun güzel ahlakına tabi olanlara iki cihanda selamet ver.''